Two days. For today, now, child. Hikayenin Kadınhani'den herkese merhaba. Özlem Yalçınkaya ben. Ee, bugün e, Antinan'da Cansız'la başladık ve aslında öyle devam edeceğiz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da açık havada gidebilenler e, olmuştur. Belki kaçıranlar olmuştur, hiç duymayanlar olmuştur. Bu Jazz Festivali kapsamında Flamon Orkestrası'yla harika bir konser e, verdi. E, kon yani canlı dinlemek zaten çok güzeldi e, ama aynı zamanda Aralarda yaptığı konuşmalar da çok önemliydi, çok anlamlıydı. Ee, zaten şarkılarını çok sevdiğimiz biriydi ama ben kendim de çok sevdim açıkçası. Ee, bir dönem çok sık çalmıştım ama sonra ara verdiğimi fark ettim. O yüzden bugün üç şarkı şansımızı da antinden yana kullanarak arayı kapatmaya çalışacağım biraz. Ee, bir de yani zaten şarkılarının sözleri vesaire onun tabi politik görüşüne dair bir bilgimiz, fikrimiz var ama açıkçası bir de konuş. Masanı duymak ve Türkiye'de Türkiye ile ilgili konuşurken bulmak onu çok güzeldi, çok keyifliydi. Bu yüzden bugün Antin'den gideceğiz özetle. Onun dışında... Anlamlı bir konumuz var bugün yani anlamdan kastım diğer konularımız anlamsız da bu anlamlı değil ama bunun şöyle bir özelliği var. Ee, bu konu e, çeşitli boyutlarıyla burada konuştuğumuz aslında Türkiye'de son 30 yıldır çok daha yoğun ama aslında e, ulus devleti olarak cumhuriyet kurulduğundan beri çeşitli şekillerde konuşulan e, bir konu. E, bu konu en genel anlamıyla Kürt meselesi ama en genel anlamıyla bir barış e, konusu yani aslında bugün barışı konuşacağız. Toplumsal barışı konuşacağız. Toplumsal başın tesisinin e, yolunu e, yollarından birinin ne olabileceğini e, konuşacağız. Bu anlamda e, sevgili Burcu Şentürk e, konumuz. Kendisi fiziken evet. yanımızda değil. E, aslında Türkiye'de yaşamıyor. Şu anda Türkiye'de ama e, normalde Türkiye'de yaşamıyor. Şu anda da İstanbul'da değil. Ama sağ olsun bizi kırmadı. E, telefonla bağlanmayı kabul etti programımıza. E, hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. Ee, Burcu'yla aslında belki biraz anime diye takip edenler e, görmüş duymuş olabilirler Burcu'nun adını ya da yaptığı çalışmayı. E, i̇ki tarafta evet Acısı e, adlı bir kitabı çıktı iletişim yayınlarından. E, bu kitap çıkmadan önce e, de aslında mecliste e, meclise gidip e, bu aslında test çalışması bildiğim kadarıyla. Şimdi sana anlattıracağım ama <gülüyor> ben bir özet giriş yapıyorum Burcu. Evet. E, dolayısıyla daha öncesinde sevgili Biyanet'ten sevgili Nadire Mater ile böyle bir meclis ziyaretleri de olmuştu. Bununla ilgili çeşitli haberler de görmüştük. Ee, bu bir bakış açısı aslında ee, Kürt meselesine bir bakış açısı en genel olarak belki de e, Burcu'nun kurduğu. Bu anlamda e, yani sevgili Burcu aslında sen anlatsan daha iyi olur diye düşünüyorum. E, çünkü sen zaten ne yaptığını anlatınca doğrudan niye konuğumuz olduğunu da anlaşılıyor olacak bence. E, neydi yani iki tarafta evlat acısı e, tabii ki bir fikir veriyor ilk duyduğu anda insana ama senin hani çıkış noktan e, seni bu çalışmayı yapmaya iten şey Neydi bir onunla başlayabilir miyiz? Tabi e, aslında birazcık da senin dediğin gibi. Yani bu e, Kürt meselesini biz çok farklı, farklı perspektiflerden, farklı ağızlardan, farklı köylerden çok dinledik. Otuz yıldır çok dinledik. Ben de yüksek yani senin de bahsettiğin gibi bu benim aslında yüksek lisansızımda ama pek çok değişiklik yapıldı. Çünkü bir iki sene iki buçuk sene önce biraz bir kezdi bu benim. Ben kesimli yazma aşaması varken yani Kürt sonuyla ilgili yazacağımı... Ma karar vermiştim ama hani bu deniz derya hani neresine gideceğime bilmiyordum aslında. Ee, okuduklarımdan izlediklerimden birazcık sıkılmıştım galiba. Hani bir sürü şey izliyoruz bir bir sürü şey görürüz ama bizim hayatımıza yansıması neydi, neydi bu? Ben bunu görmek istemiştim bizim hayatımıza hani bizim dalken aslında bu gündelik hayatla en çok neyi etkili? Gündelik hayatla nereye düşüyor? Bunu görmek istemiştim. Kitabın başında da anlattığım bir şikaye vardı. Ben Mersin'e davetli olmuştum bir gün. Daha doğrusu e bulunurken üniversiten bir arkadaşımın evine davetli olmuştum. Bir Kürt arkadaşımın evine. Orada bir akşam yani oradaki bir ilişkimiz. Aynı zamanda televizyon izlerken bir çatışma haberinde askerlerin ölümü haberi vardı. Ona bir Kürt annesinin verdiği tepki ve biliyorum ki Kürt ilişkili olan bir aileydi. Yani tahminlerim o yöndeydi. Bu sahne benim aklımda çok kazılı kalmıştı ve dedim ki ben tezimi bu çatışmadan yere almış. Kutuplaştırılmış öyle söyleyeyim. İnsanların hayatına bakarak anlamak istiyorum. Hı hı. Bu şekilde yola çıktım aslında. Hı hı. E, ve bu anlamda e, aslında gayet güzel özetledin. E, önemli bir şey yaptın. O da şu bence. Tek tarafa bakmadın. İki tarafa da baktın. E, yani sadece e, bu çatışmadan, bu şiddet ortamından dolayı bedel demiş. tek tarafın aileleri veya anneleriyle görüşmedim. Dolayısıyla hem asker hem de PKK mensubu insanların kaybedilmiş insanların aileleriyle evet, görüştü. Evet. Bu anlamda kitapta da aslında sürekli bir karşılaştırma hali var. Yani bu bu çok yapılan bir şey değil maalesef. Yani şu anlamda genelde şeyi konuşmaya çok alışkınız çünkü ezen var, ezilen var, e, mağdur var, işte mağdur edilen var. E, dolayısıyla işte birileri bedel ödüyor. Bir de onlara bedel ödetenler olduğuna göre e, tarafımız belli. Nasıl bakacağımız belli. O zaman aşağı yukarı rezervlerimiz de belli oluyor. Evet, e, ve evet. bu, bu, bunu evet. da bu şekilde konuşmaya çok alışkınız. Ve söylediğin gibi aslında çeşitli çeşitli şekillerde hep böyle duyuyoruz. Taraf farklı olabilir. Yani tarafın kim olduğu çok önemli değil ama suçlama tarzı e, çok değişmiyor. E, o da Tabii karşılıklı konuşmayı çok mümkün kılmıyor. E, mutlaka aynı masaya oturmayı sağlamak için önce belli bir altyapı tesis etmek gerekiyor. Bunun Bunu göz ardı ederek Tabii. konuşmaktan imtina ediyorum elbette. E, ama senin burada yaptığın şey e, de beni en çok etkileyen açıkçası. E, tam senin de anlattığın gibi e, bu normal, bizim gibi. Yani sıradan, işte yani doğrudan kendisi asker olmayan, doğrudan kendisi örgütlü olmayan. Herhangi bir evdeki bir anne yani bir baba bu insanları nasıl kesiyor? Nereden kesiyor? Yani şeyi televizyonlardan ana akım medyadan görmeye çok alışkınız tabii işte. E, genç askerler öldürüldüğü zaman... E, Şehit haberleri üzerinden e, bu ailelerin acısının kullanılmasına diyeceğim. Yani en genel anlamda kullanılmasına çok alışkınız biz. E, o zaman birden bire işte acıklı hikayeler yazılmaya başlanıp bir takım hainlerin e, işte bu insanlara ve hepimize bu acıyı nasıl çektirdiğini duymaya çok alışkınız biz. E, ama bunu bu şekilde sunarak da e, aslında çok bir yere varılmayacağında tabii bu kadar alışmamıza rağmen tek bir adım yol, yol alınmamış olmasıyla anlamış olmamız gerekiyor bir yandan da. Ee, bu yüzden e, bu çalışma iki tarafı birden gözeten Yani evlatlarını kaybetmiş Kürt ve Türk e, ailelerle görüşmelerden oluşuyor Bununla ilgili bir teorik çerçebe de var e, giriş kısmında Ama aslında evet. e, saha diyeceğim Yani asıl görüşmeler bu iki grupla yapılmış e, Bu anlamda senin e, ilk anda Mersin'de o arkadaşının evinde misafirken gördüğün ve seni bu çalışma yapmaya iten yani televizyonda bir şehit haberi gördüğü sırada kendi evde ağlayan e, Türkçe bile bilmeyen bir Kürt annesinin e, seni evet. ittirmesiyle aslında çıktığım bu yolda Böyle bizim için de ufuk açıcı olabileceğini düşündüğün e, temel gözlemlerini paylaşabilir misin bizimle? Yani e, ben tabii kitabı okuma şansım oldu. O yüzden biraz daha fikrim var ama hem okuma şansı olmayanlar için hem de belki bu konuyu hiç böyle daha önce düşünüp tartışmamış olanlar için. Yani sana neler tanıdık geldi, neler farklı geldi, neleri bizim de burada hani, duymamızda fayda olduğunu düşünüyorsun? Şu şöyle başlamak istiyorum. Az önce unuttuğum bir şeyi ötlemek istiyorum sormuşsun ya Özlem bana hani nasıl hani nereden yola çıktınız gibi. Bir de aklıma şöyle bir şey var. Bu sorunla da bağdaşlarımı düşünüyorum. E, şunu düşünüyordum ben. Hani, bu insanlar aynı acılara maruz kalmışlar. Ortada bir şiddet varsa, bir savaş varsa isimlerine diyelim biz bunun. Terör, savaş, çatışma. Ne olursa olsun birileri ölüyor. Hı hı. Hani böyle bakıyorum ben bu duruma. Ve bu insanlar aynı şeye, aynı ortama maruz kalıyor varsa. Acıları aynıdır. Ve biz biliyoruz ki hani somut koşulları, somut acıları aynı olan insanların bir araya gelmesi daha kolaydır. Peki bu insanlar neden bir araya gelemiyor? Hı hı. Bu benim kafamı çok kurcalayan bir mevzudur. İkisi iki aile grubunda çocukları ölüyor. Aynı şekilde şöyle de bir şey. hani Konuşmalarımızda bizim dilimiz çok pelesen konuş. Kürtler ve Türkler demeye. Hı. Oysa ki benim dönüştüğüm e, aktör annelerinde Kürtler vardı. Hı hı. Bir baba, subay. Kürt kökenli, Türkçe konuşuyor evinde ya da başka bir yerde yani Türkçe de biliyor ama Hı -hı. Çocuğu, da, çocuğu da kendisi de özür dilerim çocuğu da asker olmuş ve hayatını kaybetmiş ama mesela biz konuşurken dilimizde çok etnik ayrımcılığa kaçabiliyor bazen Kürtler ve Türkler ve mesela asker ailelerin içinde Kürtleri görmek önemli bir şey önemli bir nokta çünkü bize şunu gösteriyor Türkiye'de bir etnik ayrımcılık yok Türkiye'de Türkler ve Kürtler birilerini öldürmüyorlar evet Birçok anlamda ayrımcılık var Türkiye'de. Ben Türkiye'de hiçbir ayrımcılık yok demiyorum. Bu kesinlikle e, böyle anlaşılması. Ancak Türkiye'deki savaş etnik bir savaş değil. Bunu etmek çok önemli. Evet çok militan aileler vardı. İki e, bu aile grubu için söylüyorum. Yani arada çıkabiliyordu. Mesela hani öfkesini Kürtlere boşaltmıyor ama bir kızgınlığı var. Ama bu mesela bir... Ee, bir örgüte, siz silahlı örgüte bir kızgınlık, örneğin e, örneğin asker ailelerine bir PKK olan bir kızgınlık ya da siyasi partilere olan bir kızgınlık, hakiza e, milletim ailelerine Türkler'e apetim bir kızgınlık değil, işte ordiye evet. bir kızgınlık, Devlete de bir kızgınlık. Yani evet hastalar da mesela şey yapabiliyor, işte mesela bizim bir tür komşumuz vardı, böyle diyordu ama o biz iyi anlaşıyorduk. Hani bu içte geçmiştik aslında bir bana kalırsa çok e, ortaya koyması gereken bir şey Türkler ve Kürtler e, yüzlerce yüzlerce yıl beraber yaşayan iki halk yani farklılıklarıyla beraber beraber yaşayan bir halk bu beraber yaşama deneyimimizi biz, bir bir barışa bir katkı olarak sunabiliriz Benim en önemli gördüğüm şey buydu ikili durumunda dediğim gibi bu ham etnik bir ayrımcılık özdür etnik bir savaşa dönmemiş çünkü bu iki e, silahlı grup arasındaki e, çatışma Elbette ki bu iki silahlı grup arasındaki çatışmanın kültürel yansımaları oluyor yani Hatta şöyle bir şey denetmiştim ben, i̇şte Diyarbakır'daki bir çatışmanın e, hesabı Aynurdu ama konserde Kürtçe şarkı söylemesi kesilebiliyor. Ancak yine de biz etnik savaş var diyemeyiz Türkiye'de. Bu çok önemli bir şeydi benim için. E, hatta şey... şöyle şeyler vardı, dediğiniz gibi mesela medyadaki sunumlarını görebiliyoruz. Bu bir asker ailesi olabilir, bir militan ailesi olabilir. Gördüğümüz zaman biz 3 Allah Allah bu insan nasıl böyle söyleyebiliyor, nasıl hani haval bir şaşır, şey şaşırabiliyoruz mesela. Ancak o gerçek özellikleri konuştuğumuz zaman hak vermek demeyelim ama anlayabiliyorum. Hani ee, şöyle söyleyeyim, çok şey, Örneğin çok önemli sağ olsun söylemlerinin nasıl geliştiğini daha iyi anladım aktar konuşarak. Ya da ee, militan ailelerinin bazı söylemlerini o gerçek özellikleri gördüğünüz zaman çok daha bir çarpıya oturtabiliyorsunuz. Yani o kişilerin hayat özellikleriyle bağla, ee, bağladığınız zaman... Daha öğrendiğim çeşitli Anladım. Bir nokta Şöyle var. Söyle, bir, bir nokta var. Çok pardon. Hani daha da ilerlemeden e, biraz açmak istedim. Yani etik bir e, yani şimdi Türkiye'de bir mesela Türk ve Kürt tarafı demekten kastımız. Hani zaten Türkiye'de Türk olmak ne demek filan. Yani onlar evet, çok biliyorsun. Evet. Yani kim Türkiye bir yandan da hani Türkiye'li de e, hani, ama bir yandan da burada yani şey açısından bir kutuplaşma olduğunu baştan hani seninle söylediğin gibi aynı acıyı yaşıyor olsa bile iki farklı e, tarafa ait insanlar olarak e, yani birbirini görüyor olduklarını ve bunun da tabii anlaşılır yanları olduğunu e, bir, bir kere galiba bir kenara koymak lazım. Bir yandan da e, etnik bir savaştan tam ne anlıyoruz? Yani şu anlamda e, Kürt yani bir, bu bir mücadele hani Kürtlerin bir, bir Kürt mücadelesi aslında. Yani Kürtlerin kendi hak talepleriyle ilgili bir süreç. Bunun metodu, yöntemi işte nasıl olması gerektiği, şimdiye kadar neler yaptığı, kazanımları kaybettiği şeyler. Ayrıca hani ben başka bir şeyin e, tartışmanın konusu olabilir. E, ama e, yine tırnak içine hocam Türk Devleti tarafından yani Türk Devleti adına e, bir yerdeyken... Ee, hani bu savaşta ölmüş veya ölmemiş. Hani çok fark etmez bu anlamda. Kişi aslında Türk tarafını temsil ediyor oluyor bence. Yani bu anlamda etnisite e, değil belki tamam evet kavramsal olarak etnik bir savaş değil ama e, herhalde bir Kürt ve Türk taraftan bahsetmek doğru olur e, diye düşünüyorum ben. E, yani sen onu biraz Aa, daha açabilirsen çok sevinirim anladım. demin kastettiğin şeyi. Şöyle bir da sına ancak bir da hani e, ee, tam da söylediğim şey değişebilecek. Sen de verdiğin referanslar silahlı ölügüne dair referanslardı şu an. Hani evet. ölüye referans veriyorsun. Evet. PKK'ya referans veriyorsun. Hı -hı. Yani mesela şöyle bir şey yok. Hani e, atıyorum PKK bir şeye karşı mücadele ediyor ya da bir şeye karşı e, silah açıyor. Ama bu silah açtığı şey halk değil. Türk halkı değil. Yani kimseyi Türk öldürmüyor. Anlatabiliyor mu? Yani. Biz, Aha, anladım, e, anladım, anladım. Ya da mesela i̇srail Filistin'deki gibi bir e, eski Yugoslavya'daki gibi bir çatışmadan, bir dostluk etkiyi bir çatışmadan bahsedemeyiz Türkiye için. Evet, hani, ama daha devlete karşı ya da devlete taraf olmak, yani en kaba söylenme. Ben e, daha doğrusu benim görüşmelerimden böyle bir şey çıktı. Ben bunu düşünüyorum diyemem belki ama hani daha bu derin DM mevzusu değil hani benim görüşmelerimden görüşmelerimden benim yaptığım sağ çalışmasından böyle bir şey çıktı yani insanlar Türkler ve Kürtler olarak biz birbirimize savaşıyoruz az ya da hatta ben e, kitaplar varmış daha ben sormadan illa iki taraflı insanıza işte bak kızım lütfen git anlat biz Kürtlere karşı değiliz ya da biz Türklere karşı değiliz bunu illaki vurgulamak istiyorlar. Hı hı. E, ama tabii e, şöyle yani bir Bu kesinlikle Türkiye'deki bir etnik gruba aidimcilik yapılıp yapılmadığını göstermiyor. Ancak daha doğrusu şiddet ortamının, doğrudan şiddet ortamının e, bir etnik savaş, halklar arasındaki bir etnik savaş olmadığını gösterdiğini düşünüyorum ben. Evet. O zaman belki tüm hani şu konuştuğumuz diğer değişkenleri bence kitabının birkaç yerinde gayet güzel vurgulamışsın onu. Bu savaş dediğimiz şey iki silahlı grup arasında olsa da ...bedelini sadece orada ölen insanların... ...hayatlarıyla ödemediği kesin. Yani, e, Aynen. Bu, Bunun bu... toplumsal yansımaları var. Hı -hı. Aynen toplumsal yansımaları var. Yani... Bediğim gibi yani... ...o dağdaki olan bir çatışmanın bedelini... ...atıyorum. E, buradaki bir ayrışmaya... ...sözsüz... E, e, ...yansıtabiliyor kendisi. Ancak bu silahlı çatışmanın kendisi... ...direkt iki tane silahlı grup arasında... ...olan bir şey. Evet. Ama yani şöyle de sirayet etti galiba yani bu çünkü bu ya biliyorsun ikisini birbirinden ayırmak hani içindeyken ve bu uzun süreli bir şeyken zaten çok mümkün değil ya. Doğrudan aktörler evet devlet ve hani karşısında olan silahlı grup okey ama bir yandan da hani hem koruculuk sistemi hem onun karşısına yani hem de onun dışında işte köy yakmalar insanların yani sivillerin doğrudan sadece sivil olarak kaldıkları için bile Hani maruz kaldıkları şeyi düşündüğümüz zaman ya da e, sivillerin orada maruz kaldığı şeyden dolayı Türkiye'nin batısında bir insanın ana dilinin Türkçe olmamasının aksanından belli olması da doğrudan onun PKK olarak mesela hani algılanması ve böyle yaftalanması ve bunun üzerine böyle bir muamele görmesi gibi bir sürü yan etkisi var. Yani sıcak savaşın hani savaş dediğimiz şeyin kendisinin belki doğrudan e, zaten teknik olarak da Hani aksi biraz daha zor Türkiye koşullarında iki spesifik grup ol arası arasında olduğunu söyleyebiliriz ama hani yaşadığımız gerçek bir yandan da bunun sivil insanlara nasıl silahet ettiğine dair bir sürü fikir veriyor bize tabii. Kesinlikle ee, evet. yani şiddet biçimleri birbirlerinden çok bağımsız değildir yani şiddet biçimleri çok birbirine harmanlanmış Görünümleri farklılsa bile çok tekrarları aynı şeylerdir ancak henüz şu noktada değiliz en azından yani bir. Türk vatandaş, kilit bir Kürt vatandaşı Kürt olduğu için vurmuyor hemen. Evet, evet. evet. Tam hani bu noktada değiliz, ancak gelebiliriz. De hani bence hani bizim yapacağımız barış yapacağımız katkılar, halkların ortaklısıyla yapacağımız vurgular, beraber yaşamaya yapacağımız vurgular çok önemli. O noktada olmadığımızı benim çalışmam gösteriyor. Hı -hı. Ancak bir kıvılcıma bakabilir bazen Tabii. toplumsal çatışmanın sivillere e, yazması. Yani. Çok e, şimdiki yapılacak politikalara çok bağlı şeyler aslında bunlar. Bu çatışmanın, bu kutuplaşmanın nasıl yönleneceği. Yani umudumuz elbette ki bu hem o dağdaki savaşın e, toplumsal yansımının azalması hem de onun dediğim gibi bir, işte atıyorum bir Kürt'ün, bir Türk'ün kapısını çalıp onu vurduğu ana gelmemek. Hı hı. Ee, bir de ben kitabının e, yani giriş kısmında özellikle e, bu yani Konuya aslında genel bir teorik giriş yaparken vurguladığım bir şeyi çok önemliydim. Yani o yüzden onu da burada konuşmakta biraz fayda olduğunu düşünüyorum. O da e, hani bu işin bir barış yani barış dediğimiz şeyin ne olduğu konusu. Hani silahların susmasının kendisinin barış demek olmadığını, silahların susmasının bir ilk adım olabileceğini söylüyorsun. Belli referanslarla tabii. Ee, ve daha evet. sonrasında da aslında bunu çok daha anlamlı bir yere getiriyorsun ki bugün Türkiye'de biraz hani bizim de konuştuğumuz ve ya, konuyu getirmeye çalıştığımız nokta da o elbette. O da şu, silahların susması bir şey, yani önemli bir şey. Ama barış, sürdürülebilir barış dediğimiz şeyi tesis etmenin yolu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktan ve kültürel hakların, yani şu an konu spesifik konuşuyorum. Hani Çeşitli hakların e, ve aynı evet. şeylere eşit erişimin e, bir, bir tür fırsat eşitliğinin aslında test edilmesinden geçiyor. Yani bu anlamda bir tür konuşmamız gereken şey çatışma çözümlemeden ziyade barış işi olmalı diyorsun. Mesela ben çok önemsedim bunu e, kendi adıma. E, ve bugüne kadar geldiğimiz şeyinde, bugüne kadar konuştuğumuz şeyinde daha doğrusu içine de belirlenen şeyinde aslında Tam da bu ilk söylediğin şey olduğunu diyorum. silahlar sussun silahlar dursun ama nasıl sonra ne olacak yani silah bırakmasını nasıl sağlayacaksın hadi diyelim ki yani mümkün değil de o zorla yaptın bunu mesela bu barış mı demektir zaten yani gelinen nokta barış mı demektir. Ee, katılıyorum yani şöyle dediğim gibi hani silahların bırakılması çok önemli yani silahlar bırakılmadan barış olmaz. Ancak ben işte sadece silahların bırakılmasıyla olmaz. Hı -hı. Hani, yani e, şunu düşünelim, hani çatışma dediğimiz şeyin, hani bir çatışma neden doğar? Hı -hı. Hani bir yerde bir, bir çatışma varsa, daha doğrusu şöyle aslında, bizim kültürlüğüne geldiğimiz nokta birazcık şunu gösteriyoruz bize. Hani bizim şöyle bir mantığımız vardır aslında. Daha doğrusu yüksek siyasete şöyle bir mantık vardır. Örnek veriyorum mesela. işte insanlar gecekondu mu yapıyorlar? Gecekondunun olmasını istemiyor muyuz? Yıkalım gecekondu o zaman. Hani, hani bu insanlara bir Hani o gelişmişliğin şeyini vermeyelim de, alt hepsini da yıkalım. Hı hı. İşte Kürtler ayaklanıyorlar mı? Kürtler silahlanıp devlete karşı mı geliyorlar? E ne yapalım? E bu silahlananları öldürelim. Hani hı. daha belirlikli bir bakış açısını alamıyoruz ne yazık. Yani bu sadece Kürt sorunu yok Yani bu sadece Kürt sorunuyla ilgili olduğu için bunu bir Ama bu birazcık sanırım bizdeki o yüksek politika işleyişinin genel bir bakış açısı. Hani hı hı. Sorunları ortaya çıkartan dinamiklerin, e, dinamikleri bitirmektense... O sorunun içindeki aktörleri bitirmek, sansür gibi çözüme ulaşacakmış gibi davranıyoruz. Ancak bu bizi gerçekten çözüme ulaşacaksa, biz 30 senedir bu sorunu yaşamazdık. Hı -hı. Dediğim gibi, yani diyelim ki bu sorunun, e, e, bu sorunun içinde olan silahlı aktörler gerçekten de silahları bıraktılar bir gün. Hı -hı. Peki ne olacak? Yani ne olacak? Hani 10 yıl sonrasının garantisini verebiliyor muyuz? Yine e, insanların bir şekilde silahlanmayacağına? Ya da çatışma olaylarının olmayacağına garantisi veremiyoruz. O halde e, bizim düşüneceğimiz adımlar elbette silahsızlaşmayı, yani top ekümle silahsızlaşmayı içermekle birlikte başka, e, başka önlemler de içermesi gerekiyor. Çünkü bir yerde bir eşitsizlik kaynakları, eşit ulaşımın olmam, olmadığı bir nokta varsa orası çatışmaya gebelir. Ya bugün, ya yarın, ya bundan sonra. Yani hiçbir zaman bir gönül ferahlılığı yaşayamayacak demek ki o toplum. Hı hı. Zaten baktığımız zaman yani dünyanın birçok yerinde hani Dünyadaki çatışmaların olduğu yerlere baktığımız zaman aslında eşsiz ya da rahat kaynışların mı diyeyim hani bir sürü sebebi olabilir bunun eşsizlikin en yoğun yaşandığı yerlerdir muhtemelen. Aynen öyle. Ya zaten bunun doğal bir yani bunun bir sonucu olduğunu söylemek çok da mümkün. Yani bu yani insanlar e, silahlanma aslında. Başvurulan yollardan biri dediğim gibi yani bu tartışılır kendi içinde tamamen. Başka türlü şeyler mümkün müdür ve e, şey e, bu ne kadar doğru bir yoldur bu ayrıca belki konuşmak gereken bir şey. Ama hani bugün gelinen noktada şiddet dediğimiz şeyin e, sadece devletten e, yani şiddet dediğimiz şeyin yaratanın da başka bir şiddet türü olduğu kesin. Yani bu, bu bir tür neden sonuç ilişkisi dolayısıyla bir silahlı tavır varsa... Ona doğrulmuş bir silahta var bir yandan da. Ee, bu ona Aynen. bir ona Bir da şeyin farkına varamıyorsunuz artık. Datını zayıldım çok özür diliyorum Rica ama an. yeri gelmişken söylemek istedim. Hani e, görüşmelerinde oluyor mesela. Örneğin mesela işte askerler ya da işte miliselerleri var işte. Ama işte atıyorum ordu başlatmıştı. Ama PKK başlattı. Ama hani artık öyle bir yere geliyor ki kim başlattı? Neden başlattı? Yani her şey işte öyle giriyor ki hani haklı, haksız, şiddet uygulayan, şiddet gören... Yani çok birbirine girebiliyor. Hani bu Aynen. bunu şöyle söylemek istemiyorum ben işte hani ortada iki eşit güç var. Bunun atası şey hani artık o sarmamış, o şiddet sarmamış bir yerin ama artık o başlamış durumda noktasına dönmek de çok zor bir şey. Aynen öyle. O yüzden onu besleyen tüm kanallarla birlikte ortadan kaldırmak gerekiyor tabii ki. Elbette. Evet. Tam böyle bir şey demek istiyorum. Evet. E şimdi bir küçük bir şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra iki önemli konu daha var. Bence senin kitabından tema olarak burada konuşmamızda fayda olduğunu düşündüğüm. E, sonra tamam. devam edeceğiz. Bir Antinand Johnson şarkısı daha çalıyoruz. Sonra tekrar buradayız. Twilight I fall in the harbor Twilight I fall in the hills But here in the city that never sleeps I come One's fingers. When this one flies to heaven, soaring through the utmost fear. ekran merhaba Açık Radyo'da hikayenin kadın halindeyiz. Ee, sevgili Burcu Sen Türk konuğumuz. İki taraf evlat acısı ee, kitabı üzerinden aslında <gülüyor> kitap bahane bu kitap üzerinden e, barışı ve şiddetsizliği konuşuyoruz. E, bu anlamda ilk bölümde birazcık genel olarak hani, Türkiye'deki süreçlere bir genel giriş yapmaya çalıştık. Kendi sınırlı vaktimiz ve imkanlarımız e, dahilinde. Şimdi aslında burcu yani başta kitabı konuşurken söylemiştik. Bu kitabın en önemli özelliği karşılaştırmalı bir iş yapıyor olması. Sadece eğer iki taraf varsa ve taraf ne demekse hani bunların hepsini tutarak yani şey yaparak tırnak içine alarak kullanmaya çalışıyorum. Birbirine düşmanlaştırılmış kutuplaştırılmış iki tarafında, aslında mağdurlarıyla ve canı en çok yananlarıyla görüştü ve şehit anneleri aslında belli bir yani kendi çocuklarını kaybettikleri o sıcak zaman dışında seslerini çok duymadığımız bir grup. Ee, bazı yani şehit ailelerinin kendi alanında örgütlendiği dernekler olduğunu biliyoruz. Bunlar daha milliyetçi tandanslı e, dernekler gibi görünüyor en azından bize. Yani belli bir mesafeden baktığımızda. Ama Burcu dibine kadar gitti, yaklaştı, tanıştı, e, onlarla konuştu. E, ve bizim de çok yollarımızın kesişmediği bir grup olması açısından e, belki hani Burcu'nun burada bize onlara biraz daha aktarması anlamlı olur diye konuştuk kendi aramızda da. Dolayısıyla Burcu yani eğer sen de bizimle bu şehit aileleri yani e, ordu adına savaşırken e, aslında e, bu hikayede e, hayatını kaybetmiş insanların aileleriyle ilgili deneyimlerini birazcık daha açarak paylaşabilirsen çok seviniriz. Aha, teşekkür ederim Özlem. Ee, ben asker aileleriyle görüştüğüm zaman ben de bir araştırmacı olarak, bir kişi olarak, bir kadın olarak bahne yaptığı en büyük duygu muhteşem bir adaletsizlik ve bir kaybolmuşluk duygusuydu. Yani Hı -hı. çelişkiler içinde bir kaybolmuşluk duygusu. Yani bu akirahlerinin bedenlerine her şeyin yansımış. Kaybolmuşluktan şunu kastediyorum, Muhteşem bir çelişkiler cuma. Yani, bu ki, e, hani ki akirahlerine özgüdür, mülterilerine yoktur demiyorum. Ancak soru böyle olduğu için e, vurguluyorum. Yani şunu düşünün, kendinizi koyun yerinize. Konya'nın bir köyünde yaşıyorsunuz, işte çocuğunuz askere gidecek ya da Ankara'nın işte bir mahallesinde yaşıyorsunuz. Genelde zaten düşük gelir gruplarına meytifar eder bunlar. Çocuğunuzda bir askere girecek çocuk ve neredeyse bütün hali var, hani çocuğun kolay bir yerde asker yapsın diye bir bağlantı bulmaya çalışmış. Bu çok gündelik çok normal bir şey. Kimse savaşın beyinle hiç istemez. Hı hı. Bu şekilde çocukların e, atarlı kuradığı işte çatıma bölgene çıkıyor ve bir anda bütün o bütün asker sürüsü duvarlarla, rüyalarla namazlarla geçen insanlar bunlar hı hı. çok normal olarak. E bir anda kapımız çalınıyor ya da bir telefon gelir ve çocuğunun ne hissediyorsunuz. Hı hı. Hani bu muhteşem bir adaletsizlikse ondan sonuçsuyor. Hani meydan takip edebildiğimiz kadarıyla sana nasıl oluyor işte ya da size her yaklaşan ya da işte siz bir şehit annesisiniz, siz bir şehit babasısınız. Hani ya e, şöyle düşünüyorsunuz ki hani çocuğunuzu bu vatan için kaybettiniz. Hı hı. Ama bunun dönüşü şöyle bir şey değil yani hani insanlardan sargı yani belki kendileri çok kırılgan bir durumda olduğu için büyük bir sargı bekliyorlar. Ya da siyasilerden e, politikacılardan istediklerini bulamıyorlar hani küçümseniyorlar. Kimse yüzlerine bakmıyor yani bunlar kendi ifadesleri ve muhteşem bir adaletsizlik duygusu. Hani şöyle kuruyorlar ben bu vatana bir evlat kısardım. Ama bir gün bir, bir işte milletvekili kapımı çalmadı, belediye başkanı kapımı çalmadı, i̇şte cenazeye geldiler, i̇şte törende ağladık, bu kadar. Evet. Ama orduya böyle değil, orada daha çok sahip çıkan bir şey. Ve öte yandan hani mesela sen şöyle bir şey söyledin, milliyetçilik sandansı olan, evet böyle bir imgeleri var ancak kendilerine sordukları zaman asla öyle bir şey kabul etmezler. Biz bütün siyasi görüşlere bakan aile hmm. olmadı, şarjını koyarak eşme farkı derler. Ancak şunu düşün hani ne olur ki e, milletve aileleri kültürel yetimle daha yakın, hem kendi hikaye hem de e, çocukları böyle bir dağa çıktıktan sonra kültürel yetim onlarla ilişki kuruyor, kültürel yetim onların derdine koşuyor, onları dinliyor, onlara değer veriyor. Ancak mesela asker ailelerini kim değerliyor? Onun yanında kim duruyorsa elbette ki onlar da onların yanında duruyor bak oldu onlara değer veriyor orada onların evinin kapısını çalıyor işte musluklarını bile tamir ediyor işte yemeklere çağırıyor onların da elbette ordunun yanı durması çok anlamlı ve şunu hmm. söylemek istiyorum Türkiye'de belki dünyanın birçok yerinde böyle ama bazı kavramlar bazı acılar bazı adaletsizlikler bölünmüş durumda ne yazık ki Örneğin asker ailelerinin acıları asla bir sol gündemine gelemiyor sanki ya benim algım bu Hani bunu biz politikleştiremiyoruz. Biz bunları politikleştiremedikçe de ailelerin söylemleri bizim için çok uçlarda, çok militarist kalıyor. Çünkü hani e, hiçbir zaman muhalif bir gündem Akkırale'ye yaklaşmıyor mesela. Ya bu çok önemli bu söylediğin şey. Yani şu açıdan çok önemli. Ee, evet bu belli bir mesafede kalmanın tabii ki işte ee, sonuçta Dev Türk bayraklarıyla ile çocukları uğurlanıyor ve işte ordu adına savaşırken bir şekilde hani bu çocuklar kaybediliyor ee, ve bu anlamda da aslında biz onları belli bir kampa ait algılama eğilimine çok yatkınız. Yani, e, aslında değiller ya hiç bir kampa ait değiller aslında. Onların sadece çocukları ölmüş. Aslında evet sadece çocukları öldü. Ama bir anlamda bir de şu, şu söylediğin çok önemliydi galiba. Onların yanında kim varsa onlar da tabii ki ona yaklaşıyorlar. Yani biz yanlarında mıyız ki bize yaklaşmalarını ve bizimle bu acıyı paylaşmalarını konuşmalarını ya da bize kendim bize uzak olduklarını düşünüyoruz. Hiç denemedik aslında. Yani ben bunu kendi adıma ve hani ilişkide olduğum çeşitli gruplar adına rahatlıkla söyleyebilirim galiba. Yani çok da yaklaşmadığımızı. Ee, bu anlamda peki senin tanışman nasıldı onlarla? Senin tanışmaların e, hani gördüğün muamele nasıl da açıklarmaydı yoksa hani açılmaları sana kendini rahatça ifade etmeler için e, belli bir zaman geçirmen gerekti mi? O açıdan nasıl bir deneyimdi senin açından? Şöyle ben direkt aslında birazcık da hani e, deneyim süzülme verildi bir e, güve, hani cahilce sert derler ya Hı -hı. birazcık öyle bir şeyde gayet işte, şehit halinde dernekleri feda kapısını çaldım kendimi tanıttım işte o zamanlar Ankara Üniversitesi'nde çalışıyordum işte şurada çalışıyorum işte asker ailelerini dinlemek istiyorum dedim ve çok yardımcı oldular hemen bana a işte hani kendim kadın olduğum için hemen beni kadınları öğrendiler daha iyi sohbet edersin diye bazısı bir evinde ağlamak istedi hatta mesela bir ailenin Özel bir odası vardı. Asker hayatını kaybetmiş asker çocuğunun odasını bir e, mağduri dönüştürmüş. Hani mumlar, çiçekler, resimler, orada namaz kılınıyor. Yani o ağlamak istedi. Bu konuyu orada konuşmak istedi. Hı hı. İnsanlar çok açıklar. Yani bunun aslında birçok sebebi var. Birincisi hani, ikincisi kimse derkeni dinlemiyor. Hı hı. Çünkü onlar çok acı bir şey yaşamışlar, çok büyük adaletlik yaşamışlar ve kimse onları dinlemiyor. Hani bir dertleşme. Bir dert aşmak istiyorlar ve sözlerin ele alınmasını kısmen de istiyorlar ama biz büyük bir dert ihtiyacıda ihtiyacı da hissediyorlar aslında. Ben askerlerin içinde hiçbir şekilde beni olumsuz karşılayan ya da hani konuşmak hani konuşmak istemek şöyle hani acısını yeniden yaşatmak için acı olmamak istedim ben çünkü o acıyı yeniden yaşayabilir o kişi. Tabii. Ama hiçbir şekilde olumsuz bir tepkiye karşılaşmadım. tam tersi. Örneğin e, kitapta anlattığımı hatırlıyorum, elimdeyim. Bir gün e, bu e, şehitlik şehit mezarındayken yüksek üstte şüpheli bir asker dedi. Dedi sen şehit yakınımısın dedi. Değilim dedim. Şüpheli yaklaştı bana haklı olarak yani kimsin o zaman hani burada ne işin var gibilerimden. Aslında şu açıdan, bir, açıdan da oldu. şu açıdan da çünkü başka kimse gitmiyor oraya. O yüzden dedi. De. Evet evet evet evet hani, hı hı. E, şüpheli yaklaşması ben anlıyorum. Hakla veriyorum. Ben kendi anlatırken Oradaki asker ağırlığı şöyle var. O bizim kızımız ya. İşte bizi dinlemeye geliyor. Bu çok önemli bir şeydi. Yani onlara yaklaşanı asla hani... E, ...içim Ancak tabii zamanda şöyle şeyler olmuş. Gerek asker ailelerinden gerek milten ailelerinden dinlerim. ben. İşte barış anneleri asker görüşmek istiyorlar. Hı hı. Ancak asker reddediyor. Ama ben reddetmelerini de anlıyorum. Çünkü düşünsenize bir asker ailesi için bir barış annesi bir terörist. o tabii ki de görüşmek istemeyecek. Yani onun, onun durduğu yerden bu talebi reddetmek çok anlamlı çok anlaşılır yani kızmak aslında şöyle bir şey bu beni çözümsüzlüğe mi götürüyor bilmiyorum ama insanların kendi içlerine girdiğiniz zaman ilk başta dışarıdan size çok anlamsız görünen ya da bir yere oturtamadığınız şeyler bir anlam kazanıyor bir yere oturuyor ben bunu çok fark etmiştim askeri adelerine görüşürken. Anladım. Peki e, sen e, sonuçta tanışma fırsatı bulduğun için e, biraz da bunu sormak istiyorum sana. E, Barış de doğrudan görüşmek istememelerini yani... Temsil strici kamplar anlamında kısmen anlayabiliriz ama bir yandan da bu aynı acıyı yaşamış olmaları ve yani senin çıkış noktan olan şey aynı acıyı yaşadılar ama farklı kutup kutuplaştılar. Ama aslında evet. aynı aynı derinlikle aynı bedeli ödüyorlar her iki tarafta. Yani bunu birleştirici bir şeye nasıl dönüştürebiliriz sence? Yani bunun bir başka bir başlık altında mı bir araya getirmek lazım ya da Taktiksel olarak ne yapmak lazım onu da çok bilmiyorum ama sen dediğim gibi en azından iki tarafı da tanıma şansı yakaladın hani bu anlamda evet. hani belli bir ne derler bu acının kendisi dışında başka da bir zemin var mı sence bir araya getirebileceğimiz bu grupları? Ben de o zaman aslında şöyle düşünüyorum yani hani asker aileleri de asker aileleri diyorlar çok açık. Hani meclise gidiyorlar dertlerini anlatmaya mesela çoğu zaman. Hı hı. Ya da e, PKK meyası da diyorlar çok açık. Hani ben onlar için bir yabancıydım mi aslında hani hı hı. ama onlar da çok açıklar. Ancak şeyden ben yani şöyle bir izlerime kapıldım az önce söylediğim gibi yani Hani Kürt Hareketi'nden gelen bir talebi asker aileleri olumlu yanıt ver, ver, veremez gibi geliyor bana. Çünkü onların algılarında Kürt Hareketi işte çocuklarını öldüren kişilerin savunucuları gibi. Bu algıyı yıkmak çok zor. Çünkü hani medyayı görüyoruz her şeyde değil yani bu. Ancak hani bağımsız bir yerden hani gerek ee, evet yani, gereken yani sivil alanda kullanabilecek yani Kürt Hareketi'nin de hani önderlik etmediği. ya da işte... E, o ordunun ya da şehit derdeklerinde daha bağımsız. Yani bilmiyorum işte akademisyen olabilir e, gazeteciler arkadaşlar her neyse onların kurabileceği bir şey mi? Aslında insanların diyalogüsü girmesi çok daha mümkün. Evet. Belki de burada etiketlenmemiş, etiketlenmemiş kişilerce belki de inisiyatif alınabilir. Belki de burada anahtarın kadınlar olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Yani şu anlamda kadınlar derken kadın bakış açısından bahsediyorum. Yani Barış'ı konuşurken kadın bakış açısını konuşmamak zaten çok mümkün değil. Bu Türkiye'de de böyle ama hani aslında dünyanın başka yerlerinde de böyle. Sen de kitabında bu yakınını kaybeden kişilerin ortaklık temasıyla geliştirdikleri toplumsal hareketliliklerden bahsediyorsun. Yani evet. Umut verici oldukları anlamında. Özellikle de buradaki gibi kamplaşmaların, kutuplaşmaların çok yoğun olduğu ülkelerde ve deneyimlerde. Sonra Türkiye'den de bazı örnekler vermişsin aslında. Yani belki ee, bu insanların hani anneler kısmından bahsediyorum ee, hani Annelerin belki de her ikisinin de kadın olduğu Yani bir, bir tür kadınlık ortak faydasıyla e, Ve bu acıyı yaşamış kadınlık tabii e, Ortak faydasıyla Başka bir dil kurarak Yani bir araya getirmek belki de mümkün ee, Hani bunu konuşmak tartışmak gerek ee, Zaten sen dediğim gibi Senin de kitapta bahsettiğin gibi Umut verici örnekler de var bununla ilgili o mesafeyi aşmak Barış, barış Mücadelesi'nde Kadınlar isimli bir çalışmadan bahsediyorsun e, kitabında. E, ve bununla evet. ilgili de çeşitli kadın barış aktivistlerine değinmişsin sen de. Yani bir tür seçki gibi. E, işte bu Kuzey İrlanda'daki Women's Support Network. Ondan sonra e, bu şey Circle Families Forum. Ee, evet. Yine işte Hello Peace var mesela Reunification Exchange var ee, benim şimdi ilk anda gördüklerim evet, evet. Ee, ve bunlar aslında hani biri e, işte Batyalon ve Bosna'daki e, farklı etnik toplumsal ve ekonomik geçmişleri bulunan kadınların farklılıklarını ortadan kaldırmadan bir ortaklık kurma çabası diyor mesela bu şey için e, Women's Support Network bu mesela aşağı yukarı bizdeki durum. Aslında ee, ya da işte beraber yaşayamayız ifadesinin bir mitten ibaret olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Ee, yine bir başkası bu. İsrail-Filistin çatışmasında aile birliğini kaybeden kişilerin kurduğu bu şey forum da çok önemli ki burada bir yerde şimdi kitapta da bulmaya çalışıyorum. Bir telefon hattı kurmuş bir şey var evet. bir girişim var. 2002 yılında bir telefon hattı kuruluyor Hello Peace kapsamında ve 2005 evet. yılında bu hat üzerinden. Ee, İsrail ve Filistin'de yani iki farklı tarafta bulunan toplam 806 bin kişi birbiriyle konuşuyor telefonla. Evet. Ee, ya bence bunlar çok önemli. Ee, bu şey mesela yine Kuzey ve Güney Koyal kadınlar arasında antagonizmayı azaltmak için, gerginliği azaltmak için birbirine dokunabilecekleri e, ortamlar yaratmış mesela bu yeniden birleşme mübadelesi girişimi de. Yani bu, bunlardan biraz şundan bahsetmek istedim. Ee, Türkiye'de de bu imkanların çok kurulabilir bence. Şehit aileleri derneği hani siyaseten belki doğrudan e, hani Barışan ile iletişim kurmayabilir. Ama bireysel olarak hani Konya'da çocuğunu kaybetmiş bir anne, pekala Diyarbakır'da çocuğunu kaybetmiş bir anneyle telefonla konuşur bence. Yani e, başta belki biraz direnci olur. Hani bir rezervi olur ama e, hani demin senin de söylediğin gibi üçüncü bir hani her ikisinin de kendisine yakın hissedeceği üçüncü bir e, kişi aracılığıyla bir durum, bir Tabii, konum aracılığıyla e, bireysel olarak bunların mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani belki ondan sonra hani daha bunun daha kitlesel hale nasıl geleceğini konuşuruz ama bu anlamda benim için zihin açıcı oldu ya yani bu kitaptaki senin e, değindiğin e, gruplardan bazılarını duymuştum e, ama bu şekilde düşünmemiştim e, açıkçası. Bence küçücük bir kitapta bu kadar büyük iki grubu, bu kadar büyük mitler taşıyan, hani ondan bahsedince bir sürü miti yanında bağlanan iki grubu güzelce ve basitleştirerek okuyucunun rahatça anlayabileceği şekilde bir araya getirmişsin. Ben bu çok önemli bir şey yaptığını düşünüyorum. Benim için çok zihin oldu. Bir de bunlar zaten dediğim gibi, çeşitli şekillerde konuştuğumuz, ama böyle çok da sistematize etmediğimiz şeylerdi. Onun için bir kıvılcım çaktığını düşünüyorum ben. E, bu anlamda sen biraz Türkiye'deki işte bu barış için kadınlardan bahsetmişsin mesela kitapta. Bu anlamda yani başka böyle girişimler de var elbette. E, belki Türkiye'de kadın hareketinin böyle bir şeyi gündemine alması e, ya da barış yani bir barış hareketi var tabii barış hareketi diye bir şey var elbette Türkiye'de. Adı doğrudan bu olmasa da pek çok çeşitli grup var. Hani bununla ilgili çabalarda bulunan. Belki onların içinde böyle bir hat açmak anlamlı olabilir. Sana nasıl geliyor böyle bir şey, böyle bir fikir? Katılıyorum. E, Yaptığın güzel yorumlar için teşekkür ederim. Önce kadınlarla ilgili istersen birkaç şey söylemek Hı -hı. istiyorum. Çok kısaca. Dediğim şey çok doğru. Ancak hani şöyle bir şey de övsel olarak kadınlar kadınlık, kadınlık eee böyle şeyler diyemem. Hani böyle bir özde aktfetmeyi sıkıntı evet. buluyorum aslında. Hı hı. Ancak şöyle söyleyebilirim, sana katıldığımı ifade etmek istiyorum. Hani kadınlar öyle bir sosyalleşiyorlar ki bu sosyalleşme sözünde biz sürekli şeye yöneliyoruz. Hani e, e, emek harcamak, bakmak, bakım yapmak. Bu şekilde hani bizim o görünmeyen emeğimizle bu şekilde sosyalleşiyoruz ve bu aslında bizim çocuklarımızla ailemizle çok büyük bir e, bu davlud kuruyor. Yani mesela şöyle insanları görmek çok ama hani işte kendi haline bir kadın, işte kendi kendi günleri çeyizmandaki bir kadın, e, işte politik bir şey katılmıyor, işte hiçbir şeyle işte evi, evinde duruyor. Ancak o evine bir ateş düştüğü anda o kadın bir askere dönüşebiliyor. Hı hı. Hani hı hı. başka bir mevzu değil, ancak çocuğuna bir şey olduğu zaman o kadın dünyayı yakar. Evet. Hatta bunu askeri ailelerine de milten ailelerine de gözlemlemek çok e, önemli. Benim e, örneklerim küçük de 30 kişilik bir örneklerim vardı benim. Ka kadın artık e, karşılaştırması yapmaya çok e, ham müsaade etti kitapta biraz yer de bulamadım bunu. Aslında öyle bir bölümü başka bir şekilde e, yazmıştım. Hı hı. Mesela şeyi çok görüyorum ben hani Erkekler iki tarafında erkekleri Hani Hı -hı. daha terkli bir kullanıyorlar Daha hani durdukları taraf ne tarafta Onun dilini kullanmaya daha yakınlar Hı -hı. Ancak kadınlar daha e, Çocuklarıyla bir özdeşlik Koyarak anlatıyorlar yani anlatıp şey Çocuğum şu yöneyi severdi Hı -hı. Hani anlatabilir miyim Onların ya da Anne gruplarında şey daha vurgun hani, o, Yani iki çocuklarımız ölmesin Bu yani daha çocuk hani siyasetten arınmışı bile demek istemiyorum. Şu anlamı demekti bu söyleye şey çok güzel bir şey. Şöyle ki siyasetten arınmış, büyük otoritenin etkisi siyasetlerden daha arınmış. Ya işte bu, bu Evet, bu yüzden belki de buradan başlamak gerekiyor. Yani demin benim de kastettiğim şey değildi. Ee, kadınlık yani herkes çok acı çekiyor. yani erkek kardeşle, abi de, kuzende, baba da, dede de ben, elbette. Yani ya anladım ben ne demek vurgu yapmak istedim. Sadece işte bu şeyde çok önemli. Yani öyle bir şey aslında. Hani bu iki e, aile grubunun yan yana gelmesi barışı getirmeyecek. Az önce dediğim gibi. Hani iki aile kurul evet, evet. yan yana geldi ve barış geldi. Hayır. Yani elbette ki bunun politik ekonomisi var, tarihsel süreçleri var, uluslararası dengeleri var. Ancak bu iki ailenin acıları telafi edilmeden ve bu iki aile barışmadan biz barışa erişemeyeceğiz. Hani evet. demek ki bu de böyle bir şey benim. mesela çok yeni öğrendim tam e, ismini hatırlamıyorum. Kıbrıs'ta da böyle projeler var artık. Hani bir hmm. birazcık Kıbrıs'a gerçekten çok bakmıyoruz bir ama hani orada da mesela hem hem tarzı bir e, tamam ismi hatırlamadım böyle bir orada da böyle bir proje var Rum kesiminden kadını ve Türk kesiminden kadını bir araya getirme projesi. Hmm. Aslında çok birimizde olan bir ülkede de var böyle bir şey. Bu tür e, bu tür inisiyatifler çok önemli çünkü insanlar birbirlerine dokundukları anda. O insan, hani ben ne tür bir dokunduğum zaman bütün önyargılarım kırıldı. Daha anlamaya başladım, hak vermeye başladım. O insanlar birbirine dokunduğu anda ancak birbirine hak vermeye başlayacaklar. Şu an neden mesela asker aileleri bir böyle şahnesini asla kabul etmiyor? E çünkü bu insanı e, dizilerden görüyor, hani dizilerde nasıl fiyaskısı öyle görüyor, bu şöyle görüyor bu insanları. Hani bu, bana direkt söyleniyor işte ya ben o aile çocuğunuyla taş veriyor polisi askılıyor. Hani böyle Hı -hı. bir canavar hâli ama hakeza evet e, militan aileleri, asker ailelerle görüşmek istiyorlar. Ancak onların kapısında bir karikatür var. işte, asker ailesi değil, işte böyle bir militaristtir, şöyledir, böyledir bir kalıplar var. Tabii tabii. Ama bu kalıplar da birbirlerine i̇şte Ancak senin de dediğin gibi beraberce vurguladığınız gibi daha tıraklı bir zeminden yapılan bir taktik çağrısı bu insanları yakınlaştırabilir. Ki bunun örnekleri birçok yerde var. Bu telefon projesi dediğim kitapta da belirtim gibi bir sisaylık sonucu olmuş. Yani bir kedisinin yanlış numarayı çiziyor. Bir iftiharlı dediğim o dünya ineriyor. Ve böyle bir bu şekilde ödüyor bu. Yani tanışmak çok önemli işte. Burada yani programda da çeşitli şekillerde konuşuyoruz bunu ama tanışmak gerçekten çok önemli. Ee, ve bu, bunu kadınların erkeklere göre daha kolay yapabileceğini düşünüyorum ben. Daha daha yani mutlaka yine çeşitli zorluklar olacak ama az önce senin de söylediğin gibi daha, daha kolayca karşısındakiyi anlayabileceğini düşünüyorum. Ee, bu anlamda yani barışı dilemekten başka ve aslında bu tarz projeler olmasına dilemekten belki bu tarz böyle bir çağrı açmaktan başka da çok bir şey yok galiba şu anda. çeşitli meclislarda evet. bunu tartışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Artık bunu ya çünkü bu devletin tek başına çözeceği falan bir şey değil. Böyle bir konuda değil zaten. Ee, burada bizim üstümüze düşen belki de bununla ilgili Başka yolların neler olabileceğini, neleri zorlayabileceğimizi konuşmak. Bu anlamda bizim açımızdan çok zihin açıcı oldu. Ee, hem senin kitabın hem de burada yaptığımız konuşma. Ee, çok çok sağ ol ee, katıldığın için. Şimdi kapatmak zorundayız programı ama bu çok derin, çok önemli bir konu. Ee, ve maalesef daha uzun süre konuşacağımız bir konu gibi görünüyor. Dolayısıyla... E... Ne zaman ve hangi boyutunu konuşmak istersen biz tekrar seve seve seni davet ederiz. Ee, ayrıca senin bize önereceğin hani böyle çeşitli projeler ya da yer vermemizde fayda olacağını düşündüğün çeşitli şeyler olursa onları da lütfen paylaş bizimle. Ee, çünkü biz de biraz aslında e, hiçbir toplumsal barışın tanışmadan mümkün olmayacağına inanan bir noktadan e, burada e, çeşitli şeyleri tartışmaya çalışıyoruz. O yüzden bizi tanıştırdığın için, hani şehit adlilerine bu kadar yaklaştırdığın için çok teşekkürler. Ben ee, çok teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğunuz için bana. Ee, çok sağ ol sen de. Ee, hikayenin Kadın Halinden herkese güzel bir akşamüstü diliyoruz. Ee, sevgili Burcu Şentürk konuğumuzdu. İki tarafta Evlat Acısı adlı kitabı iletişimden çıktı. Rastlarsanız bence bir bakın. Görüşmek üzere. Hikayenin Kadın Halini Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...